Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ve sellim mebarek ala abdike ve resulike muhammel ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası 12 kardeşti 12 erkek kardeşti Bu on iki kardeşten on bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcaları olur. Hepimizin bildiği meşhur amcası Ebu Talip bir insanın başka bir insana verebileceği desteğin en güzelini vererek yeğeninin yanında durdu onu destekledi, onunla beraber aç kaldı, onunla beraber uykusuz kaldı, onun tehdit edildiği şeylerle tehdit edildi. Ancak, akrabalık dedikodularından, kadınların fiskosundan çekindiği için, iman edemedi. İman edemediğinden de, bu yaptığı hizmetlerin, hiçbir değeri olmadı. Sadece, Sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen zayıf bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Talip cehennemde kalan, ebedi kalan kafirlerden en az azabı gören olacak en, azabı, en az azabı o görecek Onun gördüğü azabı da şu şekilde tarif ediyor Cehennem korlarından iki kor ayaklarının altına Konacak Kaynamasından Boğazına kadar terleri akmış olacak Öyle ebedi kalacak cehennemden billah. Halbuki Şip Avadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve garip Müslümanları, müşrikler Muhasara altına aldıklarında Ki epey bir zaman Üç sene kadar sürdü bu muhasara Ebu Talip de abimin oğlu kardeşimin oğlu zarar görmesin diye gitti orada 3 sene ağaç kabuğu yedi onunla aç kaldı, onunla çıplak kaldı, onunla tehdit gördü işin aslı iman Ampul icat etmekle cennete girilmiyor ağaçlandırma bilmem öyle öte iş yapmakla, yeşilcilik, çevrecilikle cennete girilseydi Ebu Talip Firdevs'i alada olurdu Meşhur amcalarından biri Ebu Talip'tir Bir diğer amcası da Kur'an-ı Kerim'de Çocukların bile ezber bildiği surelerden bir tanesinde Eli kurusun diye lanet edilen Ebu Leheb'tir Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehil'den sonra En fazla düşmanlık yapan En çok saldıran En çok işkence yapan hainlerden birisidir ona hiç cehennemde azap görmese bile, Kur'an'ın bir suresi 1400 senedir ona lanet için okunuyor. Tebbet yeda ebi lehebin ve tebb. Ebu Lehebin elleri kurusun. Elleri kurusun, kurudu da zaten. Felç olarak geberdi gitti. Peygamber amcası. O da istifade edemedi. İki. Üçüncü amcası, Abbas radıyallahu anh'tır. O da geç iman etti. Efendimiz'e hiçbir zararı dokunmadı ama gemiye geç bindi. Fakat elhamdülillah o da ümmeti Muhammed'in büyüklerinden olma, Peygamber Efendimiz'in yanında bulunma şerefine kavuştu elhamdülillah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından ona ilk günlerde iman eden ve onun yanında kalkan gibi dolaşan Yeni değil, babası gibi peygambere bakan Hamza bin Abdülmuttalip'tir radıyallahu anh. Hamza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda süt kardeşidir. Aynı analıktan süt emmişler. Hamza radıyallahu anh, 4 yaş büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama aynı anneden süt emdikleri için süt kardeşidirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk günlerinde yani Biyasset'in peygamberlik ilanının ilk günlerinde e, Hz. Ömer'den önceki bir dönemde iman etmek şerefine erdi. Elhamdülillah. İman edene kadar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluk arkadaşıydı. Ona hiçbir kötülüğü olmadığı gibi yani tarafsız hiçbir işi etliye sütliye karışmaz bir tavırdaydı. İman ediş sebebini de hepiniz biliyorsunuz. E, Hamza Bin Abdülmuttalip radıyallahu anh iyi at binen çok iyi koşan ve iyi ok atan birisiymiş. Rivayetlere göre avını atıyla koştururken at yorulur, bu atından atlar koşarak gider avını yakalar gelirmiş. Böyle bir enteresan pehlivan vari birisi. Ayakları kuvvetli birisi. Allah ondan razı olsun. Fakat hepsinden önemli kafa kuvvetli. Yürek kuvvetli. İman kuvvetli. Ayak büyük olsa, küçük olsa, hızlı koşsan, yavaş koşsan ne olacak? Hamza radıyallahu anh'ın Müslüman oluş hikayesi meşhurdur. Ebu Cehil, Kabe'nin önünde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bulundu. Bu da avdan, türkü söyleye söyleye geliyormuş. Müslüman değil henüz. Birisi buna takılmış. İyi av yaptın mı bari demiş, yeğenin dayak yiyecekti az kalsın. Kimden demiş? Ebu Cehil'den nasıl yapar böyle şey diye gitmiş Ebu Cehil'i, herkesin ortasında bulmuş, yeğenime niye hakaret ettin demiş ama, yeğenlikten dolayı, Müslümanlıktan iman ettiğinden dolayı değil, niye hakaret ettin demiş, o da bizim putumuza söyledi, şöyle etti, böyle etti derken, elindeki oku kaldırmış, Ebu Cehil'in kafasına iki tane vurmuş. Ebu Cehil'in kafasına vurmak demek, yani şimdiki ifadelerle, Büyük bir mafya liderini bir kahvede dövmek demek. Bunun gibi bir olay. Çok zor bir şey. Ebu Cehil o zamanki e, mafya babası. O bir toplumu evirip çeviren e, enteresan bir mahluk. Herkesin ortasında e, okuyla vurmuş, yüzü gözü yara içerisinde kalmış Ebu Hemen Ebu mafya ekibi, akrabaları falan e, Hamza'nın üzerine saldırmak istiyorlar. O da diyor ki tehlikeli iş yapmayın diyor. Bırakın onu diyor. Yani biliyor ki bütün Mekke onunla uğraşsa baş edemezler onunla. Bunu biliyor. O da diyor ki Ebu Cehil bu kadar yetmedi diyor. Sen ki yeğenimi üzdün. Ben de onun dinine girdim bugün diyor. Yani çok mantıklı bir iş yapıyor. Sen Muhammed'i üzdüysen böyle güzel bir insana hakaret ettiysen senden alınacak intikam ona iman etmekle olur. Bu arkadaşlar herkes Hamza'yı ok çekerken böyle tasavvur ediyor. Hamza burada ortaya çıktı. Şirkten intikamın nasıl alınacağını gördü. Çok şerefli ve çok dik duruş haliyle müthiş bir kahramanlıkla iman etti. İman ediş sahnesi onun şehit olmasından aşağı bir sahne değildir. Hep Hazreti Hamza'nın bu sahnesini tasavvur ettiğimde bir olay aklıma gelir. 28 Şubat'ta Kur'an kurslarına ve imam hatiplere darbe vurulmuştu. İşte bildiğimiz olay. Şimdi unuttuk tabii. Öpüştük, kardeş olduk hep zaten. Kapatanlarla açanlar bir oldu. Şimdi iş işten geçti. Ayrı bir konu. Nauzu Billah, Nauzu Billah. Zaten Müslümanlar da kızlarını başlarını açıp liseye göndermek için, medreselerde çürütmemek için bahane arıyorlarmış. Bu iyi bir bahane oldu. O dönemde İzmit'te bir dostum, ailece muhabbet ettiğimiz bir dostumu ziyaret ettim. Tavukçu, tavuk eti satan bir dükkanındaydı. Selamünaleyküm aleyküm, selam. Baktım, orada hem tavuk tezgahında o çalışıyor, arkadan da bir ses geliyor, Kur'an sesi geliyor. Dedim, hayrola medrese maaşın? Dedim, yok hocam dedi. Biz dedi, 28 Şubatçıları protesto ettik dedi. Bizim hani hafızlık yapıyor arkada dedi. Niye arkada ya bebeğimiz var dedi. Birimizin de bebeğe bakması lazım. Ben yanında bebeğe bakıyorum dedi. Beşik gösterdi. O da arkada hafızlık yapıyor dedi. Ulan nereden çıktı bu hafızlık dedim. Üç çocukları var bir de bebek dördüncü. Dedi baktık ki Kur'an kurslarını medreseleri kapatıyorlar. E bunlarla savaşacak halimiz yok. Bari bir hafızlık yapalım bunlarla intikam olsun dedik diye düşündük dedi. Ben o zaman ona dedim ki bak sen Muhammed'e hakaret ettiğin için o güzel insana hakaret ettin. Ben de onun dinine giriyorum diyen Hamza'ya benziyorsun dedim. Her halükarda Hamza radıyallahu anh'ın İslam'la şereflenmesi hemen hemen ilk senede bazı rivayetlerde bir buçuk sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olmasından bir buçuk sene sonra ama her halükarda ilk iki yıl içerisinde Hamza radıyallahu Müslüman oldu. İki kişi Müslüman olunca, Müslümanlardaki ötleklik gitti. Ne oturuyoruz buralarda diye bir daha Darül girmediler. Meydana çıktılar, Kabe'nin önüne tekbir ederek, birisi Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh, biri de Ömer bin Hattab'dır. İki kişi, İslam'ın çehresini değiştirdi. İki kişi. Çünkü herkes biliyordu ki, bu adamların damarında kan dolaşırken bunlarla, uğra bunlarla uğraşmak mümkün değil. Yürekli insandılar. Hicretini biliyorsunuz Hazreti Ömer'in radıyallahu anh. Herkes gizli gizli hicret etti. Yolda tutuklanma tehlikesi var. Ömer çıkmış meydana. Bana bakın demiş. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin demiş. Sallana sallana hicret etmiş. Bu kainat köpek sistemi üzerine kuruludur. Köpekten korkar, yerden taş almaya çalışırsan üstüne gelir. Sen üstüne yürüdün mü, kuyruğunu sallar kaçar. Bu insanlıktaki düzen de budur. Ötlek bir tip oldukça küfür üstüne gelir. Karını dul bırakmak istiyorsan gel dersen, kimse karısını dul bırakmak istemez. Hayat değerli çünkü. Bırakarlar seni, istediğin gibi icret edersin. istediğin gibi ibadet edersin. Hamza Radıyallahu Anh'ın İslam olması, Efendimiz'in yüzünü güldürdü. Ama... Müslümanların sayısı arttığından dolayı değil. İlk amcası Müslüman oluyordu. Amcalar 11 kardeşten, bir babası zaten önce vefat etti biliyorsunuz. 11 kardeşten ilk defa La ilahe illallah diyen Hamza'dır. Dediğimiz gibi Abbas, radıyallahu anh, ondan daha geç Müslüman oldu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir amcanın yüreğine girmiş olmaktan dolayı çok mutlu oldu, çok sevindi. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti Hamza bir amca gibi babanın kardeşi amca gibi değil de bir oğul gibi, evlat gibi hizmet ederek bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında kendisini güvende hissetti. Allah ondan razı olsun. Hicretle beraber bildiğiniz gibi İslam açılım sürecine girdi. Allah Teala e, müminlere cihad etme, canlarını kurtarma, mallarını kurtarmaya izin verdi. Üzüne lillezîne yukâtelûne bi'ennehum zulümû. Ve innallâhı alâ nasrîmle kadîr. Allah kefilleri olmak üzere, ashab-ı kiram yeryüzünde Allah'ın arsanları olarak dağıldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, hicretinden 7 ay sonra ilk cihad izni bu okuduğum ayet-i celile indikten sonra ilk cihad komutanı kimi tayin edeceğini çok merak etti ashab-ı kiram. Yani kim ilk cihad komutanı olacak? Yeryüzünde Allah'ın son dini ve en mükemmel din İslam, Kur'an'ın dini İslam adına ilk komutan Hamza bin Abdulmuttalib oldu radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 30 kişiyle onu Mekkeli müşriklerin kervanının üzerine yürüdü. Kervanda en az 300 tane korumacı var. Yani 30 kişiyle ama başlarında Hamza olunca o 3000 kişi oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk sancağı verdiği, ilk komutan tayin ettiği insan olma şerefi de Hamza radıyallahu anh'a aittir kardeşler Hamza ile ilgili söylenecek çok söz var ama bizi duygusallık bölümü ilgilendirmiyor hani o duygusallık bölümünü biz zaten böyle menkibelerde teselli bulmak için Müslümanların gözyaşlarını akıtıp sonra da çıkışta para toplamak için konuşma yapanları anlatıyorlar zaten bize o bölümü lazım değil bugün bugün Hamza lazım Hamza o gelecek Müslümanların cemaatine Müslümanlar daha korkmayacak ondan sonra. Hamza lazım. Bir Hamza gelecek, diyecek ki gençler siz çalışın, aybaşı faturaları getirin bana. Ondan sonra o müminler de diyecekler ki, bu Hamza geleli beri biz sıkıntı çekmiyoruz. Bir Hamza lazım ki, ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenecek. Gelecek vakfın çöpünü toplayacak, caminin halısını temizleyecek. O geldikten sonra caminin neşesi yerine gelecek. Hamza lazım Hamza. Hikayesi lazım değil bizim için. Biz hepimiz Hamza'ya dua etsek veya etmesek onun cennetteki yeri bir santim yukarı çıkıp bir santim aşağı iner mi? Hakkında kaç tane ayet inmiş? Biraz sonra göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri yeter ona şahitlik olarak. Bir insanın cesedinin başında peygamber durur da ben şahidim sen Allah'a iman etmiş bir insandın dedikten sonra onun ne derdi olur ki ahirette? Hamza'nın hikayelerini dinlemek bir ibadet değildir. Hamza olmak için onu kendine ölçü edinip Hamzalaşma sürecine girmek bir nevi Hamza olmak dara düşmüş Müslümanların Darül Erkam'a sığınmış Kur'an okumak için bile izin almak zorunda kalmış Müslümanların Hamza'sı olmak öyle bir avukat olup Müslümanları mahkemelerde ücretsiz savunmak, öyle bir tüccar olup Müslüman talebelere para yağdırmak, bu zamanın Hamza'sı olmak mühim olandır. Sen Hamza ol, baban Abdülmuttalip olmasın, amcan Resulullah olmasın, sen Hamza ol yeter ki, sen Hamza olduktan sonra, Ahmet'in oğlu olsan da zarar yok, senin amcan, kumarhaneci olsa da zarar yok, bırak peygamber olmasını. Mühim olan Hamza olmaktır. Hamza'nın hikayesini dinlemek ibadet değildir. Kur'an dinlemek ibadettir. Bunun için Hamza radıyallahu antan alacağımız çok önemli ders var. Kardeşler Hazreti Hamza'nın şehadet nedenini herkes bilir. Vahşi onu nasıl öldürdü, ciğerlerini söktü, kulaklarını kesti, gözlerini oydu, burnunu kopardı yani müthiş işkence yapıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğunda, olduktan sonra ikindiye doğru amcasını gördüğünde e, had, karnının içi tencere gibi boştu o haliyle gördü mübarek gözlerinden yaşlar boşandı e, Hamza'nın şehadetini herkes bile bilinmesi gereken başka bir şey var asıl Hamza'lık başka bir şey yani Hamza-i da zevk için seçmediler çünkü Hamza'dan daha cengaverler vardı. Hamza bir defa baş değildi. Baş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ebu Bekir ikinci adamdı. Ebu Bekir'i çok daha rahat öldürebilirlerdi. Ebu Bekir'i öldürmek çok daha rahattı. Çünkü Ebu Bekir, melek, fakat yanlışlıkla yeryüzünde dolaşıyor öyle bir insan. Onu tuzağa düşürmek, mızrakla öldürmek çok daha kolay. Hamza'ya hedef almak için vahşi kendisi anlatıyor Savaşın sonuna kadar beklemiş O beni öldürtmeden ben nasıl ona mizak diye Bir dev arslan meydanda dolaşıyor Kılıcını sallayıp sallamadığı belli değil Kafa kopuyor önünde Böyle bir adamı nasıl öldüreceksin Niye Hamza'yı hedef seçtiler Bu çok önemli Çok önemli bu toplantıda fotoğrafımı çekmeyin çocuklar ileride tehlikeye girer diyenler için önemli bir ders var ortada. Çünkü şirk İslam'ın ordusu ile ilk defa nerede karşılaştı? Bedir'de karşılaştı. İlk İslam ve küfür, şirk savaşı nerede yapıldı? Bedir'de yapıldı. Yevmel Furkan, Furkan günü Bedir günüdür. Şirkle İslam'ın karşı karşıya geldi ve Ebu Cehil başta olmak üzere 72 tane amansız kafirin Übey İbn Kâlef ikinci adam olmak üzere. O Bilal'i dövenler, Ammar'ın cesedini, Ammar'ın babasının cesedini ikiye bölenler, o meşhur amansız kâfirler. Kur'an-ı Kerim'in eyyime'tül Küfür, küfrün başları dediği o azgın zalimlerin kafalarının koparıldığı ve şirkin bir daha doğurulamayacak şekilde Bel büktüğü yer Bedir'dir. Bedir'de 72 kafir öldürüldü. 72 kafir. Bunların hiçbir tanesi böyle çoluk çocuktan, kadın kısmından değildi. Hepsi yeri doldurulamaz gavurlardı. Gavurun da yeri doldurulur var, yeri doldurulamazı var. Yeri doldurulamaz gavurdu. Arkadaşlar 31 tanesini bunların Hamza tek başını öldürdü. Bedir'de. 31 tane Canakı'ydı. Herkes Hamza'nın üzerine yıktı Bedir'in faturasını. O da çıkıp sonra demedi ki ya aslında ben bir tane vuracaktım da yanlışlıkla kılıcıma üç tane değdi filan demedi. sad bir Nebi Vakkas adıyla Allah'ın diyor ki Resulullah'ın önünde kılıç kullanıyordu. Allah'ın arsanı geldi çekilin buradan diyerek kılıç kaldırıyordu diyor. Bir ara şehit bir sahabenin kılıcını kapmış yerden Bir eliyle bir kılıç vuruyor Öbür öbür kılıcı vuruyor Filmlerde bile bunu yapmak zor bir şey Bedir Allah'ın Dininin Küfrü ezdiği gündü Şirkin başının ezildiği gündü Bedir Bedir'in faturasını Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e değil Hamza'ya çıkardı müşrikler Küfrü Biz başıboşluk, laçkalık olarak görüyoruz ama, e, gavur hepten akılsız da değil. Gördüler ki Hamza yaşadığı sürece, Müslümanlardan eman yok, can güvenliği yok kimseye. Hamza demek, İslam ordusu demek. Hamza demek, karşısında yaşayamamak, ölmek demek. Bunun için, Bedrin faturasını, Hamza'ya çıkardılar. Radıyallahu Hamza Hamza'da, ya akrabayız biz ne yapıyorsunuz? İşte ben orada aslında canımı kurtarmak için yaptım. müdafaa nefisti falan demedi. Bir dahaki randevuda bir otuz kişi daha gelsin dedi. Öyle yap. Nitekim Uhud'da da on yedi kişi öldürdü. Kendisi şehit olmadan önce. Onlardan da bir sürü Uhud'da cehennem kütüğü Hızar'ın önünden doğranarak geçti. Hamza radıyallahu an İslam'ın mücahidi Gerçekten Allah'ın arsanıydı Gerçekten Resulullah'ın müdafaacısıydı. Tam biri mücahitti. Şirk, çok iyi hedef seçti. Hamza'yı bir ordu gördü. Onun için, o bir yıl sonra, Bedir'den bir yıl sonra, Bedir'in intikamını almak için Uhud'a geldiklerinde ki, Bedir'den ayrılırken, müşrikler, Efendimiz'e dediler ki, seneye, bu savaşın intikamı için geleceğiz. Var mısınız dedi. Efendimiz de gelin görürsünüz dedi onlara. Nitekim bir yıl sonra Bedir 17 Ramazan-ı Şerif'tedir. Hicretin ikinci senesi. Üçüncü sene Şevval'in 7'sinde de Estağfurullah Şevval'in 14'ünde de Uhud savaşı olmuştur. Bu ne demek? Tam bir yıl 20 gün sonra hemen hemen bir yıl 25 gün sonra Uğud Savaşı olmuştur. Bir yıl sonra intikam almak için geldiler. Ama onlar Hamza'yı öldürecek olana köle ise hürriyet vaad ettiler. Mücevherler vaat ettiler. Bunlar o zaman için büyük değerler. Hatta öldürdüğünün belgesi olarak organlarını getirsin öldüren dediler. Vahşi denen adam bir köle o da hürriyetine kavuşmak uğruna Zaten imanla İslam'la alakası yok. Kendisine hedef seçti. Hamza'yı radıyallahu an öldürmeyi planladı. Uhud'taki manzaraları biliyoruz. Aslında savaş kazanılmıştı. İşte böyle bir e, gaflet yüzünden Ashab-ı Kiram'ın bir kısmının gaflet yüzünden Allah onları da mağfiret eylesin. Şehadetle o gafletlerinin bedellerini ödediler. Müthiş bir şekilde şehit oldular. Hepsi okçuların tamamı şehit oldular. Orada kalan sadıklar da Şehit oldu Yani onlar bedellerini ödediler Peygamber Efendimiz mezarları başında Hepsini affettiğine dair dua etti Cenazelerini kıldı O mesele kapandı elhamdülillah Allah onlardan razı olsun Bizleri de şefaatlerine eren kullarından kılsın Savaş Hafif bir depresyon gibi bir anında Geri dönüş yaptı Müşrikler kaçarken Kovalamaya başladılar Ve vahşi Sonra o da iman etti. Ee, Hazreti Hamza'yı şehit etti. Müthiş bir şekilde öldürdü. Uzaktan mızrak attı. Mızrak biliyorsunuz böyle iki metre kadar uzun. Ucu sivri demir şu şekilde. Girdi mi vücuda arkası yatay olduğu için geri gelmiyor girdiği yerden. Ölümden başka çaren yok. O zamanki şartlarda kendisi ifadesine göre göğsünden soktum kalçasından çıktı dedi. Mızrağı bu şekilde şehit. Ondan sonra kalabalıktan istifade ederek gelip hançeriyle Hamza'nın cesedini ikiye böldü. Karnından ciğerlerini çıkardı. E, torbasına koydu. Mekke'ye doğru çıktı. Yola gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, savaşın bittiminden sonra şehitlerin arasında dolaşırken Hamza'yı gördü. Burunsuz, kulaksız haliyle onu tanıdı. Mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek amca Allah'a yemin ediyorum onlar elime geçince 70 tanesini sana yaptıkları gibi yapacağım diye yemin ediyorum dedi. Kardeşler bir insanı Allah Hamza olarak yarattı mı ya onun ölüsü bile işe yarıyor kardeşim ya ölüsü bile işe yarıyor. Şimdi Efendimiz böyle yemin etti amcasının intikamını alacak. Ashab-ı kiramdan orada ayakta durabilenler hepsi yara bere içerisinde zaten. Onlar da ağladılar. Ya Resulullah biz de yemin ediyoruz. Kimi tutarsak biz de böyle yapacağız dediler. Bu sefer ne oldu? Rahmet için gelmiş bir din ayak takımının seviyesinde iş yapmaya başlayacak belli. O zaman Allah Teala ayetini indirdi. Ve yine akabtum. Fe akibu bi misli ma akibtum bih. Ve le insabertum. Ve huve khayrullis sabirin. Vasbiru <Sülüyor> ma sabrikilla billah ve la tahzen ve la tekfi ma ve Yok peygamber öyle değil. Ceza vereceksen suçun aynısıyla ceza ver. Ama affederseniz Allah daha memnun olur ha. Sabrederseniz Allah daha çok memnun olur. Sabredin. Siz sabredin Allah sizinle beraberdir Zaten Allah sizinle beraber olmasa Sabır yapamazsınız Üzülüp durma ey peygamber Hani güzel günler gelecek Merak etme Diye ayet inince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tamam sabırdan başka bir çaremiz yok buyurdu Müşriklerin hepsi doğranmaktan kurtuldular böylece Hamza Allah ondan razı olsun Belki müşrikler Kıyma makinesinden geçmiş gibi olacak Çünkü ashab-ı kiram ondan sonra 10 binden fazla müşriyi ele geçirdiler. Başta vahşi olmak üzere hiçbirine dokunmadılar. Mekke fethedildikten sonra, yani bu olaydan 5 sene sonra, vahşi, o Hamza'yı şehit ettiği için ona verilen mücevvellerle keyif sürdü. Sonra Mekke fethedilince, şehadetten 5 sene sonra, Taif'e kaçtı. Dediler ki ona, Medine'ye elçiler gidiyor, sen de git Muhammed'e, Muhammed'e elçiye dokunmaz. Taktik öğrettiler ona. Yani Taif'in elçisi olarak git. Elçi olduğun için sana bir şey olmaz. Medine'ye geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Efendimiz onu görür görmez. Sen vahşi değil misin dedi. Benim ya Resulallah. dedi. Sen Hamza'yı öldürmedin mi dedi. Bildiğin gibi işler ya Resulallah. Yani öldürdüm de demeye bir daha demedim. İman etmeye geldiği için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de uyarı aldı onunla ilgili intikam almayacaksın diye. Efendimiz buyurdu ki, bari ben ölene kadar yüzünü bana gösterme dedi. Her ne kadar Müslüman olsa da, yani işlediği suç böyle affedilir, ipe sapa gelir bir suç değil. Kendisi diyor ki, radıyallahu anh, Resulullah ölene kadar diyor, hiç yüzüne bakamadım diyor. Bulunduğu yere giremedim diyor. Ama helakülle hal iman ehli olarak öldü ve çok daha değerlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 6 ay sonra ee, Yemen tarafında Müseyleme isimli bir serseri. Bildiğiniz serseri ama. Serseri yani Türkçedeki serseri kelimesi neye tekabül ediyorsa. Ulan Muhammed öldü peygamber olsa ölmezdi ben yaşayacağım ben ölmeyeceğim dedi insanlar etrafına toplandılar. Şimdi adamların televizyonu var Niye etrafına kimse toplanmasın Bir sürü de cicili bücülü stüdyolu salonlarda Oturup konuşuyor adam Bu serseri resmen Dediler ki buna mucize göstermen lazım Muhammed'in bir sürü mucizesi vardı Ben de ciddi bir şey isteyeceksiniz dedi. Zannettim ki ciddi bir şey isteyeceksiniz Gitti Bir şişe getirdi Şişenin içini tuzlu su doldurdu İçine acır koydu Salatalık gibi bir şey Şunu görün dedi ne kadar? Bu bir parmak kadar dediler. Üç gün sonra gelin bakalım dedi. Üç gün sonra geldiler ki şişenin içini doldurmuş. Allah! Bu mucizeye bak dediler. iman ettiler. Ama ilk defa salatalığın içinde böyle tuz koyup onu şişenin içinde şişirme taktiğini şey, şeytan ona öğretti. Şu turşucularda öyle şişmiş salatalık görünce aklıma hep o hain geliyor. <gülüyor> Yani öyle öyle bir şeyden hayatta yemem içmem. Haram değil, günah değil ama ben de bunun taktiği lazım değil. Allah'tan doktorlar da turşu zarar direp. diyorlar ondan da kurtulduk elhamdülillah. Şimdi Müseyleme müthiş zarar verdi İslam'a. Çünkü Müslüman efendimizin döneminde Müslüman olduğunu söyledikten sonra bile ona katılanlar oldu. Biz ayağımızı sağlam garanti. Hele İstanbul'da Türkler hiç sen imandan çıkar mısın zaten? %100 garanti zannediyoruz. Öyle değil arkadaşlar. Medine'de peygamber görmüş insanlardan bile ayağa kayıp cehennem kütüğü olarak ölüp gidenler oldu. Ashab-ı büyük ordular gönderdiler. Yani yani bazı rivayetlere göre 5000'den fazla sahabi şehit oldu orduları önünde. Kendi adamı da yirmi bin kişi kadar filan. Çok da kalabalık bir çapulcu ordusu yok ama kendi çöplüğünde öttüğü için sesi yüksek çıkıyordu. Kur'an-ı Kerim'in toplanmasının nedeni de o haindir. Ashab-ı kiramın hafızlarının büyük bölümü onunla yapılan müseyleme savaşlarında şehit düştüğü için Hz. Ömer Kur'an kaybolacak çabuk bunu yazalım bir kenara dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh beraber de Kur'an öyle yazıldı. Allah hepsinden razı olsun. Bu mendebur müseyleme bir türlü yakalanamıyor. Kalesi var, güçlü bir kalesi savunuluyor. Allah'ın hikmetidir. Hamza'yı şehit eden Vahşi de o savaşta aynı mızrakla müseylemeyi öldürdü. Ve o gün geldim dedi ki Allah'ın en iyi dostunu da öldürdüm. Aynı mızlakla en büyük düşmanını da öldürdüm. Ben kurtuldum herhalde dedi. Gitti. Suriye'de Hems diye bir yer var. Orada bir çadırda ömrünün sonuna kadar yaşadı. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Her halükarda kardeşler, Hamza'nın şehadeti çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hamza'ya kadar üzen hiçbir şey olmadı. Çok günlerce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oldu. Hanımları öldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş tane çocuk estağfurullah altı tane hatta çocuk iki tane torun gömdü kendi sağlığında çok ciddi darbeler yedi. Kendi mübarek dişi kırıldı, çenesi yaralandı ama Hamza'dan çektiği acıyı başkasından çekmedi öyle diyor zaten Hamza amca diyor. Senden dolayı çektiğim acıyı bir daha çekerim zannetmem diyor. Çok sıkıntı çekti ondan da. Yani vicdan azabı çekti. Şüphesiz Hamza kaybetmedi. Hamza kazandı. Hem ne kazandı ya, yani, ne kazandı? Bakın ne kazanmış arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin sırayla cenazelerinin kılınmasını emretmiş. 71 bazı rivayetlerde 73 şehit var Uhud'da. Müşrikler de zaten Bedir'de bizden öldürdüğünüz kadar biz de sizden öldürdük diye çekti gittiler. O zaman... Hz. Hamza ilk cenazesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cenazeyi Hamza'nın cenazesi olarak önüne koydu namazını kıldırdı ee, ki arkadaşlar sahabinin biri başka bir cenaze kıldırışına şahit olmuş Efendimizin o Efendimizin cenazeye yaptığı duaların e, o kadar duygusal hoşuna gitmiş ki sahabi diyor ki içimden geçirdim ki ya Rabb şu tabuttaki ben olsaydım da bu dualar bana yapılsaydı yani muhteşem bir şey. Rahmetellil alemin peygamber senin naşinin başında duruyor ve sana dua ediyor. Cennete koysun Allah diye duadır Hamza'nın cenazesi kılındı. İkinci cenaze getirildi. Hamza'nın arkasına kondu. O cenazeyi tekrar kıldı. Hamza'nınki bir daha kılınmış oldu. İkinci cenaze kaldırıldı. Hamza kaldı. Üçüncü cenaze geldi. Üçüncü, dördüncü 7 dozuncu 51 61 69 70 tek tek cenazeleri kıldı Hamza'nın cenazesi 69 veya 73 defa kılındı kim tarafından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kılındı insan <gülüyor> değil kulaklarının kesilmesi kıyma makinesine girmeye bile razı olurdu o cenazenin bir tanesi değil oradaki kelimelerden bir tanesi onu, Peygamber aleyhisselam efendimiz herhangi bir tanemize aferin dese bile yeter. <gülüyor> Bırak sen cenazesini kılmayı. Hamza hiçbir şey kaybetmedi. Lakin kardeşler biz menkıbe hayranı olmamızın bir yararı yok. Hamza'dan 1400 sene sonraya taşınacak şey çok önemli. Hamza İslam'ın bedelini ödedi. Bir itiraz da etmedi zaten. İtiraz etmedi eğer Bedir'de onun gösterdiği kahramanlığın yüzde birini bir insan gösterse, malul emekli olur bir de maaşa bağlanırdı zaten. Hamza öyle yapmadı. Müşriklerin ona hazırlık yaptığını biliyordu. Çünkü büyük başına ücretler kondu. Muhammed'i veya Hamza'yı öldüren ağırlığı kadar altına boğulacak dendi. Bunu herkes biliyordu. Yani gizli saklı değildi bu iş. Çok rahatlıkla ya Resulullah ben yedekte korumada olayım acil bir vaka olursa seni kurtarırım deyip bir taşın arkasına sığınabilirdi. Yani acil tedbir için kaçmak için değil. Öyle yap yapmadı. Bedel onun başı olduğunu başının muhakkak alınacağını biliyordu. Çünkü Bedir Allah'ın günüydü. Şirkin başının ezildiği gündü. Onun intikamını şirk almak istiyordu. Hamza veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinden alacaklardı. Ama Hamza daha kolaydaydı. Efendimiz'i de bir ara aldık zannettiler. Muhammed öldü diye bağırdılar. Ama isabet ettiremediler. Her halükarda Hamza, hikayesi dinlendiğinde, Kur'an gibi insana sevap kazandıran birisi değildir. Taklit edildiğinde, cennete sokan bir insandır. Allah ondan razı olsun. Yolundan gitmeyi hepimize nasip etsin. Sevgisini içimize sindirerek, Onunla beraber haş olmayı da bize nasip etmesini Allah'tan dileriz. O sallallahu ve sellem ala seydina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.